بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحته الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 âdâna llâhu ve iyyâkum minen Evet. Bu sohbet serinde listede geçen başlıklardan birisi aile bilince. Daha önce Avrupa'da Tabii kime, nerede, nasıl rast geldiğini bilmiyorum. İslam'da aile, İslam'da aile hukuku adı altında bazı dersleri ve bu meselenin bazı taraflarını izah ettiğimi ders şeklinde sunduğumu hatırlıyorum. Ama buradaki arkadaşlar aile bilinci adı altında bu mevzunun işlenilmesinin talebinde bulundularsa mutlak kendilerine göre bir haklı tarafları vardır. Ve ben de kendilerini haklı buluyorum. Çünkü bizler umuman Avrupa'da veyahut yaşadığımız İslam beldelerinde yeterince istenildiği gibi İslam'ın emrettiği şekliyle aile bilincine sahip değiliz. Bizler aile bilinci denildiğinde, İslam'da aile denildiğinde, aile hukuku denildiğinde çok basit. Sadece izdivaçlan, çoluk çocuk sahibi olmakla alakalı bir bölümü düşünebiliyoruz. Tabii ki büyük bir müessesenin yani aile müessesesinin meselelerinden, şubelerinden sadece bir kısmını ayrı olarak kabullenip düşünme tabii ki o mevzuya istenildiği gibi girmeyi, o mevzuyu istenildiği gibi önemsemeyi önlüyor. Neden? Meseleye basit bakıldığından o meselenin, yani o mevzunun teferruatı, onu oluşturan ana unsurların basitliği mevzubahisi olur önemsemeden yüzeysel geçiştirilerek, sati bir şekilde geçiştirilerek aile hukuku, İslam'da aile anlaşılmaz bir müessese oluyor. Yani belki etrafı dış yapısı güzel özenerek, bezenerek yapılmış iç insanı imrendiren bir çekiciliği olabilir ama içine girdiğinizde örnek mi? Her genç kızın her genç erkeğin evlenme dediği şey senelerce hayalini süsleyen bir arzudur. Bu istikamette hoşuna giden birilerine sahip olabilmek için sadece fiziki yönü düşünür. Ve bu da şeytanın tuzağına düşmeyi kolaylaştırır. Şeytanın oyunlarından sayılan aşk dedikleri bir fantaziye kapılır. Hayali onun üzerinedir ölesiye, kara sevda adı altındaki düşünceleriyle evlenen kişi, evlendikten kısa bir zaman sonra bu hayali, temelleri sökülmüş, tabanı alınmış, bir çatı gibi kendiliğinden aşağıya rahatlıkla iniverir. Hiçbir kimsenin de onu çökertmesi için zahmete girmesi gerekmiyor. Neden? Biz İslami bazda aileyi aile müessesesini oluşturan unsurları aileyi anlamadan önce onu oluşturan unsurları anlamış olsaydık bence büyük fahiş diyebileceğimiz hatta bizim ahiret hayatımızda da tesir eden nitelikten olaylarla karşılaşmayacaktır. Olmaması gerekirdi. Mesela bazı delilleri nasları Kur'an'ın bize sunduğu reçetede okurken hadis-i şerifin birisinde diyor ki kullu mevludin yuldu alel fa abawa her doğan çocuk fıtrat üzere doğar bu üzerine doğduğumuz fıtrat denilen şeyin ne olduğunu bizler hiç araştırmamışızdır. Üzerinde durmamışızdır. Bazı naslarda geçtiği şekliyle telefuz edilip bırakılmıştır. Her çocuk fıtrat üzere doğuyor asıl bu ama anası babası onu Yahudileştiriyor, Hristiyanlaştırıyor, Mecusileştiriyor ve Müşrikleştiriyor müşrikleştiriyor ziyadesi acı kitabı kitab-ı şeriatadır. Öbürkünü Müslüm'de bulabilirsiniz. Demek ki çocuk fıtrat üzere doğuyormuş. Anası, babası onu Yahudileştirip, Hristiyanlaştırıp, Mecusileştirip veya müşrikleştiriyormuş. Demek ki çocuk diye bir varlıktan zikrediliyor. insan olarak. Sonra anası, babası zikrediliyor. Gördüğünüz gibi burada yeryüzünde müşahede ettiğimiz, gördüğümüz, rastladığımız her insan şu üç unsurdan birisidir. Ya, ana, ya çocuktur, ya anadır, ya babadır. Bir dördüncü unsur yoktur. Ya karı, koca, ya çocuk, ya ana, baba, ya çocuktur. Başka bir unsura rastlamanız, unsur bulmanız mümkün değildir. Siz aile bilince, İslam hukukunda aile denildiğinde şu üçlü aileyi oluşturan ayakları tanımayıp anlamadıysanız katiyetle aile bilincine sahip olmanız mevzu bahis değildir. Tabi ki bu meyanda bu meseleyi anahtarlarıyla ana aldıktan sonra buna taalluk eden, bununla beraber ancak düşünülebilen şeyler vardır ki bundan üretilerek hareket edilir. Bir çocuk islam fıtratı üzere doğuyor ana ve baba başlangıç olarak onu yönlendiriyorlar. İyi veya kötü istikamette hiç önemli değil. Ama burada zikredilen menfilik. Fıtratını bozarak demek ki bunu yapıyorlar. Asıl bu. Yani fıtraten ondaki bulunan malzemeyi ham madde olarak ele alıp kötüye yönlendiriyor. Aynı ham maddeyi iyiye de yönlendirebilir. Çünkü insanın tabiatında iki tarafa, hem müsbet, hem menfilik, hem iyi, hayır, hem şer ve kötüye meyli çok müsaittir. Bu istidat ve kabiliyet vardır. Çünkü allah Kuran-ı Kerim'de ve Celle kuran ve Kerim'de Allah her nefse, dünyaya gelen her nefse kasıt insandır. Ona hayrı ve şerri anlayabilecek, bu hayırdır diyebilecek, bu şerdir diyebilecek itaatini ve isyanını ona ilham etmiştir. İnsan buna mülhem yani bu duygularla donatılarak dünyaya yollanılmıştır. Bununla insan iyiyi ve kötüyü birbirinden tefrik edebilir, ayırt edebilir. Bu tefrik edebilme duygusunun merkezi olarak bizim halk dilinde kullandığımız tek bir ifade vardır, vicdan. Bazen anlatılan izah edilmek istenilen şeyin zor anlaşıldığını mülaahaza ettiğini de gördüğünüzde karşıdaki kimseden hemen ona ya her şeye rağmen vicdanen rahat mısın? Yani o söylediğin şeyden dolayı, o yaptığın şeyden dolayı vicdanın huzursuz mu? Yok rahat mı? İşte bu huzursuzluk rahatlık. Bazen Allah Resulü'nün de söylediği bir hadis-i şerifte dediği gibi Diyor ki siz ne yaparsanız yapın Kalbinize bakın Onda ona bir yumuşaklık hissediyorsanız O doğrudur Bizimkiler bunu Nas'ın tahlilinde kullanılan Bir malçeme zannediyor Fakat katiyetle bu değildir Çünkü Nas'ta haram, helal Kötü, iyi diye sabit olan Bize gelen bir haberi Bizim iyiliğini, kötülüğünü düşünme Katiyetle hakkımız yoktur Bu bu yönde değildir naslardan önce, Vahiden önce, risaletten önce fıtrat dediğimiz merhalede kalbe sorulması. Ancak kalbin yani vicdanın onu ayırt edebilme melekesi alışkanlığı demeyeceğiz. Çünkü bu alışılarak elde edilen bir duygu değil. Zaten yaratılıştan fıtratan sahip olduğumuz bir duygudur. Bu. İnsan çocuk fıtrat üzere doğuyor annesi babası onu iyiye ve kötüye ama burada sakınılması gereken kötü olduğu için kötü ikaz edilir diye ee, nitelikte anası babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir, a dinsizleştirir. Tamamen bir din düşmanı da yapar. Bununla alakalı olan bütün menfi olan yani olumsuz olan niteliklerin hepsini anası şu yapar, babası şu yapar diyebilirsiniz. Bu başlangıç olarak fikredilen merhalen tabii ki toplumda da gördüğünüz her kişi ya anadır, ya babadır, ya çocuktur. O zaman toplumda bununla beraber düşünülür. Anası babası yaşadığı toplum onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. Çünkü toplumun temel unsuru da Bunlardan birisidir. Bunlar toplumu oluşturuyor. Bu sadece ana ve babadan gelen menfiliği dile alan bir örnek değil. Toplumun unsuru olan bireyler olması hasebiyle de toplum da bunun içindedir. İşte bizler aile bilincini işleme çalışırken uykuyu şöyle biraz uzaklaştırın. Ee, bazı derslerin niteliği herhalde arkadaşlarla hepimizi görerek farkına vardınız. İlla heyecanla sizin duygularınızı harekete getiren bir üslup bile anlatılmaz. Sizi uyandırmak için sağdan soldan bir şeylerle dürtüştürmek gerekmiyor. Meselenin önemi sizin ne kadar ilginizi çekiyor? O nispette onu önemsersiniz. Yani ona dikkatinizi yoğunlaştırırsınız. Aile bilinci dediğinde aileyi oluşturan unsurları biz şu kimlikle e, onu vasıflandırıyoruz, nitelendiriyoruz. İnsan dediğimizde dünyaya gelen insanın ilk sahip olduğu kimlik fıtri kimliktir. Yani onun hüviyet cüzdanını açacaksınız. O kimliğinde zikredilen nitelikleri sayabilmelisiniz. Tabii ki bilmelisiniz. Bunu sayılacak nitelikte birisi size yazılı cebbel halinde sunduysa ki hiç noksansız anlaşılmaması mümkün olmayan yani bir nitelikte Rabbimiz o denli fıtrî kimliği bize sunmuş ki Arap'ı Çinlisi hangi cins ve ırktan olursa olsun hangi din sahibi olursa olsun bu kimlik rahatlıkla tanınır ve okunur. Etrafınıza şöyle biraz baktığınızda, göz, geldi, göz gezdirdiğinizde insanlığın aklı istikametinde gittiği yönde karşılaşmış olduğu zorluklar ona bir şeyi anlattı artık. Bu bizim kendi kendimize oluşturacağımız iyi bir hayat tarzı biçimi değil, mümkün değil. En azından tabiatımızın seyri üzerinde bırakırsak, hiç kendiliğinden, yaratılıştan sahip olduğu değerler ortaya çıkar. Şimdi düşünme mekanizması, mekanizmasını ne kadar çalıştırıyorsunuz? Bu kurmuş olduğum cümlede neyi ifade etmek istediğimi yakalamanız için kendi kendinize yapamayınca mutlak bir örnek vermek gerekiyor. Mesela yediğiniz, içtiğiniz gıda neyinden bütün sebze ve meyveleri düşünün. İnsan eli onu daha güzel, daha çok elde etme gibi bir katkıda bulunmaya çalıştıysa mutlak onu ifsad etmiştir. Neden ekolojist dediğimiz, çevreci dediğimiz, yeşilci dediğimiz insanlar nara basıyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İnsan elinin dokunduğu her şeyi ifsad ettiği gibi aklının dokunduğu şey elinin ifsadından kat kat daha fazla büyük bir fesatla ortamı ifsada fesat eder. İfsada uğratır. Yani bozar. Dengeleri götürür. Tabi dengenin bozulduğunu sıkça dile getirildiğini görürsünüz. Ya şu tabi denge bozulmadan bizim dengemizin tabi dengemizin bozulduğunu hiç mi biz akledemiyoruz? Bunun içindir ki insanlıkta geçmişe dayanan e, felsefi görüşler dediğimiz bazı şeyler vardır. Mesela bu ortamda, batıda bizden, hümanizm dediğimiz, insancıl dediğimiz, beşeri değerler diye telaffuz ettiğimiz bizim bir şeyler gündeme sunulmaya çalışılıyor. İnsanlığın vahdetini, insanlığın barışını, insanlığın huzurunu ancak bu beşeri değerlerin sağlayabileceği hareketlenmeye başladı. Neden? inanç dediğimiz müesseselerin bize öğrettiği vahye yani semavi kaynaklı olan dinleri insan tahrif ede ede ede Allah'ın yaratıcılarını kendilerine sunmuş olduğu reçeteden istifadeyi bıraktılar en azından hepsinin müşterek olduğu bir tek dini düşünün İslam ve Hristiyanlık bunlar bile kendi aralarında bu reçeteyi tahrif ede ede Hristiyanım demesine rağmen, Müslümanım demesine rağmen birçok görüş ve kanaatler ortaya attılar. Allah ise ısrarlı bir şekilde katiyetle kendilerine indirdiği vahyin ihtilaf kaynağı olmayacağı, buna malzeme olarak kullanılmasının da mümkün olmadığını söylemesine rağmen... İnsan kendi aklının mahsulü olan, aklının ürünü olan çelişkiyi, ihtilafı, tezatı, çakışmayı, çarpışmayı dinden kaynaklar göstererek bize sunmaya çalışıyorlar. Bunun nedenli bir ifrat boyutuna ulaştığını, herhalde battığı içine düştüğü bataklıktan kurtulamayınca bari o bataklığı gözlerini kapayarak bağ, bahçe, bostanlık, tahayyül etme eğilimini gösterdi. Yani bataklığa bakmış gidiyor. Oradan kurtulamadığını da anlayınca gözlerini kapayarak ben Ço rengarenk çiçeklerin, meyvelerin, her şeyin bulunduğu bir bahçe içindeyim diyerek tahayyül etmesi ona ne kadar fayda sağlar? İnsan böyle yapmaya başlayarak hatta bu bile toplumun dilinde yaygın, ümmetimin ihtilafı rahmettir diye bu safsatayı da uydurmuşlardır. Çünkü bu çelişkilerden kurtulamayan insanlar bu denli müşkülatları güzel gösterme yolunu kendilerine avutma. Avutma mı dersiniz? Yoksa kendisini aldatma mı dersiniz? Veyahut en sahtekar tüccar, kendisini kazıklayan tipinde bir aptallık sergileme eğilimine düşmüştür. Onun için biz Fıtri kimlik dediğimizde e, bu mevzuda bir hayli sohbetlerin olduğunu ben düşünüyorum. Bu fıtri kimliği yani yaratılıştan sizde o kimliği oluşturan nitelikleri tanımalısınız. Eğer bu fıtri kimliğin niteliklerini yakalamışsanız bu kimlikle bir ileri merhaledeki kimliğin altyapısını düzgünce ulaştırdıysanız biz buna ee, İslami ıstılahta fıtrat, selim bir fıtrat. fıtratın selametlice yıpranmadan, aşındırılmadan oraya kadar ulaştırılmasıdır. Ha, eğer selim bir fıtrat kimliğiyle bu kimlikteki nitelikleri selametli bir şekilde ikinci merhaleye ulaştırdıysanız o zaman inanan bir insan kimliği. İnanan bir insan kimliği oluşur. Yıpratılmışsa fıtrat, fıtri değerler inanmayan bir insan, inanca düşman bir insan ve o hayvandan daha aşağı bir kimliği elde etme gibi eğilimi olur. Ya inanan insan kimliği ki biz müsbet yanını ele alarak gideceğiz. İnanan bir insan kimliği ki altyapıdan alınan değerlerle yukarıya doğru vardığınızda fıtri kimliğin üzerine bina edeceğiniz ekleyeceğiniz onu olgunlaştıran ziyadelikler demeyeyim. onu fıtri eğilimi o. Bununla şu örneği veririz. Mesela konuşma dediğimiz değer bizde fıtraten var olan bize verilmiş, ihsan edilmiş, lütfedilmiş, onunla donatıldığımız bir değerdir. İnsanın sahip olduğu değerlerden birisi. Bunu çocuk dünyaya gelir gelmez onu alın, bir daha başında bir yere bırakın 20 sene sonra gittiğinizde o çocuk konuşur mu? Konuşma kabiliyeti var. Ama o konuşma kabiliyeti ikinci kimliğe ulaştığında değerlendirilmemiş, geliştirilmemiş, eğitilmemiş, yönlendirilmemiştir. Konuşma kabiliyeti olmasına rağmen işlemi yok işlersizlik gündemde. Bütün fıtri değerleri böyle mülahazaydı. Selametlice inanan bir insan kimliği oluşturacak noktaya geldiyseniz, Orada da altyapı bozulmuşsa, olsa bile altyapı bozma gibi bir eğilim süreç yaşandıysa, o zaman konuşma kabiliyeti olmasına rağmen konuşamayan bir insan. Bunu yokluğuyla illa örneklendirmek gerekmiyor. Doğru dürüst ana dilini konuşamayan bir aile ortamı, doğru dürüst ana dilini konuşamayan bir toplum düşünün bunu mükemmel bir şekilde yapabilen aile ortam düşünün. İkisinin farklılığı birbirinde çok açık net göze çarpacaktır. Ha, i̇nanan bir insan kimliği sonra inanan bir kadın kimliği. Şimdi burada inanan bir insan derken neden? Estağfurullah yanlış telaffuz ettim. İnanan bir erkek kimliği Akabinde inanan bir kadın kimliği. Neden kadınla erkeği sadece inanan insan kimliğiyle sunmadım? İnsan denilince akla zaten erkek kadın gelmiyor mu? O zaman inanan bir insan diye bıraksaydın değil. İnanan bir insan kimliğiyle inanan bir erkek kimliği, inanan bir kadın kimliği insan olduktan sonra insan olarak dünyaya geldikten sonra bu farklı nitelikler fiziki olarak biyolojik olarak da zaten farklıdır. Bunu illa böyle bir nasip ve delille zikretmemiz gerekmiyor. Bunu ha. anladınız. Şimdi kadın ve erkeği birbirinden farklı görmek veyahut ayırmak katiyetle ve katiyetle bu farklılık eşitsizlik anlamında düşünülemez. Bunu düşünebilen birisi düşün. Birisi nereden bakarsanız bakın ister ona profilinden bakın, ister direkt olarak o adamı bakın, o aptal ve aptalolu aptaldır. Allah'ın farklı yarattığı iki insanı illa eşitleme gibi bir eğilim varsa insanda bu eşitlemeyi de mahrum edildiği hakları kazanlı eylem olarak gösterirse artık katmerli aptal oğlu aptaldır. Bu neye benzer? Allah'ın tabiatta her ne kadar bazı organik dediğimiz taraflarının müştereklik göstermesine rağmen farklı olan yani elma da meyvedir armut da meyvedir. Ya illa elmayı armut yapma eğilimi ne anlam taşır? O onun tabiatını bozmadır. Hatta onun tabi seyrindeki gelişmesine senin müdahalen bile talip sayılıyor. Onun tabiatını bozmak sayılıyor. Onun özünü bozmak sayılıyor. Her ne kadar belki şekli olarak, biçim olarak ona bazı şeylerin tabi seyrinde yani bir kurdun elmaya tecavüzü katiyetle ihlal niteliğinde anlaşılmaz. Bunu anlattınız mı? Yani bir kurdun gelip bir meyveye olması, düşmesi, onu yemeğe başlaması katiyetle onun hakkını ihlal hakkına tecavüz değildir. Neden? Onların tabii seyri bu. Yani bir akrebin, yılanın insanı sokması, bir şeyleri sokması onu acıtır ama hakkına ihlal değildir. Hakkına tecavüz değildir. Bu kafasız beyinsizler her ne kadar böyle de iddia etmekte, inan bizden daha çabuk bunu anlamaya başladılar. Ya tabiattaki haşerat dediğimiz mahlukatın bile tabiatın dengesini koruyabilmek için onların koruma altına alınması gerekir diyen onlar değil mi? Ama bunu insandan esirgeyen aptalların ne derli budala olduklarına bakın. Ya insanın da tabiatının korunması gerekir. Kadın olarak tabiatının korunması gerekir. İnsan olarak tabiatının korunması gerekir biz neden Yahudileştirme ve Hristiyanlaştırma diye menfi yöndeki zikredilen nitelikleri illa böyle anlayalım. Bu tahribatın eğer e, başlangıç olarak hangi boyutlarda zikredildiğini, telaffuz edildiğini görmek istersek Allahu Azza ve Celle ve onun Resulü bu mevzuda bizi birçok şekilde ikaz ediyor veyahut bizi yönlendirmeye çalışıyor. Ve burada Allah azze ve celle diyor ki وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْزَا Hiçbir zaman dişi erkek gibi değildir. Kadın erkek gibi değil. Neden bunu aynıymış gibi göstermeye çalışıyorsunuz? Hiçbir zaman kadın erkek gibi değildir. Erkek de kadın değildir. Çünkü birisini dişi ve birisini erkek olarak yaratmıştır. Hatta bu erkeklik ve dişiliği koruma babından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir söz söylüyor. i̇bn Abbas naklederek diyor ki Rasulullahhi sallallahu aleyhi ve sellem el müteşebbi Miner rica bin Nia müteşe -muteşabb müteşebbihati Minen misa bir rica Allah kadınlardan erkeğe benzeme erkeklerden kadınlara benzeme çalışanlara lanet etti diyor Hatta rivayetin birisinde la Allahu Allah lanet etti diyor Şimdi kadın ve erkeği eşit göstermek isteyen bunu bozmaya çalışıyor. Kendi eğilimiyle kadın gibi kendisini göstermeye çalışan, erkek gibi göstermeye çalışan ki Avrupa'da bunun anlamı kalmadı. Allah Resulü lanet ediyor. Şimdi kendiliğinden o eğilimi göstermek isteyen benzemek isteyen, kendiliğinden o eğilimi gösteren erkek, erkek ve kadın, onda, e, erkek ve kadın ikisi aynı ta temele döndüğünde anası babası onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir, sözlerinin yanında onu kadınlaştırır, erkekleştirir. Kadınsa erkeğe benzetmeye çalışır. Erkekse kadına benzetmeye çalışır. Neden bunu düşünmüyorsunuz? Şu zikrettiğimiz örnek ondan kopuk bir örnek değil. Ha, koruma nasıl? Tabi seyriyle bir ailede beş tane kız çocuğunu düşünün, bir tane de erkek çocuğu. O erkek çocuğunun kardeşleriyle oynaması, devamlı onlarda bulunması, onun kız tabiatının eğiliminde olduğuna olmasına yardım etmez mi? Kız gibi büyümüş, korkak, erkeklerle oturup kalkamıyor, dövüşemiyor, vuruşamıyor değil mi? yaygara çıkaramıyor gibi bir eğilimi. Bir tane kızın da beş tane erkek içinde büyüdüğünü düşünün. O kızda da erkeksi eğilimler gelişir. Oğlanların içine girer, onlarla top oynar, vuruşur, dövüşür, boğuşur. Bu. ha Biz ise kadındaki hani ilaçlarla düzeltmeye çalıştıkları bazı organik yani hormonsal bozukluklar var ya ya Tabii seyri içerisinde otlarla tedavi eder gibi bunun reçetesi var. Kadının kadın gibi yetişmesi için anası babası, erkeğin erkek yani erkek çocuğun erkek gibi yetişmesi için anasının babasının oluşturduğu ortam vardır. Bu da ailede. Bazen biz küçücük kızların kap örtünün kapanması hatta odaya girerken kapıyı vurarak girmesi, dikkat etmesi erkeklerden utanarak Hayat dediğimiz duyguları yıpratmadan ulaştırmaya çalışılır. Bu bunun gayretidir. Hiçbir zaman kadın erkek gibi değildir. Dişi erkek gibi değildir. Eğer bu ayrımı Allah yapmışsa biz katiyetle eşitleyemeyiz. O zaman bu tabi dengeyi bozmadır. Tabi dengeyi bozduğunuzda ne gibi felaketlerin geleceğini düşünün. Mesela bizim orta şarka gidin, orta şart insanı kadın olarak ele alın. Kadınsı yapıya sahip bir erkekten hoşlanmaz. Erkek de erkeksi yapıya sahip bir kadından hoşlanmaz. Siz bizim tesettürümüzün, Allah'ın emrettiği tesettürün ve hicabın erkeğe ve kadına şu bizim gördüğümüzün dışında biz ne görüyoruz Allah emretti ondan kapanıyoruz aslında bu imanın zirvesidir Allah emrettiği için yapıyoruz sözü imanın zirvesi ama biz bu denli imanın zirvesini işaret eden müşür dediğimiz bir işaret alameti olması gereken şeyi biz aksine tabana vurmuş şeklinde gösteriyoruz bana vurmuş gibi gösteriyoruz. Bakıyorsunuz şimdi tesettür. Tek kadınla yetinme, aynı arzuyla o kadınla yetinme, erkekle yetinme duygusunun nereden geliştirilerek en üst seviyelerde seyrettiğini düşünürsünüz. Devamlı açık saçık rastgele gezen hayvanlar tipinde bir giyim tarzı olan çıplaklığı seçmiş kimselerin Bırak kendi eşini. Kadınları bile hayvan görür nitelikte oluşmaya başlıyor. Ama kapandığı halde devamlı eşini farklı birisiymiş gibi görüp arzulama duygusu bundan kaynaklanıyor. Bu besliyor. Ha Biz belki bundan dolayı bunu yapıyoruz dersek işte o zaman imanın tabana vurduğu müspet yönde görünür. Halbuki Allah emrediyor sözünü der nitelikte. Allah bunu emretmişse mutlak bunun faydaları vardır. Mutlak insanlığın maslahatındandır. Eğer insan bunu bozmaya çalışıyorsa böyle bir eğilim göstermişse ayağa kayıyor demektir. Şimdi burada eğer biz kadını erkek olarak düşünürsek, e kadını, insanı kadın ve erkek olarak düşünürsek erkek ve kız hiçbir zaman aynı, bir değildir. Kadın başkadır, erkek başkadır. Tabi seyri bu. Ha, Bakıyorsunuz şimdi, bir yukarı kimlik, inanan bir insan, yani kadın ve erkek olarak ayırdığınızda kadını bu merhalede, erkeği bu merhalede bekleyen ikinci kimlik oluşumu var. İnanan bir erkek, İnanan bir koca kimliği, inanan bir kadın, inanan bir eş, karı kimliği oluşturur. Ama fıtri kimlik bozuksa, inanan bir erkek kadın kimliği bozuksa, inanan bir koca, inanan bir kadın eş kimliği tabiatı itibariyle bozuk olacak. Yani her yerden aldığı bir darbeyle yani on metrelik bir mesafeyi düşünün. Bir sandığın içinde konan bir tek elmayı düşünün. Çarpa çarpa on metrelik yere giderse herhalde her vuruşta bir leke alır mı? Her vuruşta bir darbe onu yıpratır mı? İşte inanan bir kadın yani inanan bir koca. Kimliği de bu denli arızalı gelecektir. Şimdi erkek inanan bir koca oluyor, kadın inanan bir eş oluyor. Farklılık devam ediyor. Ee, bu kimlik, bu fıtri, e, bu kimliğin zayıflığının bozulmasının akabinde, tabii ki Allahu Azza bu mevzuda bizim için bu iki yapının münferiden sahip olduğu kimlikleri korumanın yanında <gülüyor> Allah Azze ve Celle diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Allah size sizden yani bizim için bizden bize eşler yaratıyor liteskunu ileya, onda sukunet onda huzur bulasınız diye Burada erkek ve kadın ikisini bir bahseder. Ama itibar bizi bir tek nefis Adem olarak yaratıyor. Adem'den de eşi Havva'yı yaratıyor. Kadın benden yaratılan diyemez ama erkek benden yaratılan diyebilir eşi için. Ha Burada önemli olan bu değil. Burada onda huzur bulasınız. Demek ki kadın huzur bulunacak bir eştir. Kadın kendisinde huzur bulunacak bir kadın niteliğinde oraya ulaşmış olması gerekiyor. Ve burada huza ala beynekum muvedde ve Yani huza ala beynekum muvedde ve Ve ikiniz arasında bir sevgi ama bu sevgi katiyetle Muhabbet dediğimiz kelime değil. Ama Türkçe biz bunu tercüme ederken onu da sevgi, bunu da sevgi olarak tercüme ederiz. Ha, Bu bizim dilimizin kısırlığı. Bazen bu gibi kelimeleri Türkiye'de eş anlamlı kelimelermiş gibi aynı kelimeyle karşılığını verirsek, tercüme edersek bu bazı yanlışlıkları doğurur. Hele muhabbet dediğimiz kelimeyi, sevgi dediğimiz kelimeyi aşk dediğimiz kelimeyle anlatmaya kalkarsak belanın katmerlisi orada. Neden? Bakın İslam, hukukun, e, İslam hukukuna aşk kelimesinin hiçbir yerde, tasavvuf eylinin dışında kullanıldığını, telaffuz edildiğini bir de peygambere nispet edilen bir uydurmanın dışında ki uydurma olduğu belli sahabe bu kelimeyi kullanmamıştır. Hele dini ıslahımızda hiç yoktur. O zaman biz şimdi muhabbet dediğimiz şeyi belki yerli yerince kullanırsak doğrudur ama aşk katiyetle. Aşka kendisini düşünce olarak hiç sevmememe rağmen o sevmediğim insan bu meselede şöyle bir ifade kullanmış. Aşk romantizm denilen şeytan örümcek ağı tipindeki bir tuzağıdır. Şimdi bunu edip, ediplerin, edebiyatçıların, edebiyat yazılarında, şiirlerinde anlatmasına sakın aldatma, aldanmayın. Bunların hepsi şeytanın birer eli ve ayağı. Örümcek gibi insanın kafasını, zihnini tuzaklamak için yapılmıştır. Ya en azından biz derinlemesine, tedbir, tefekkür etme gibi bir zaten alışkanlığımız yok böyle bir kabiliyetimizi istidadımızı zaten yeteneğimizi biz öldürmüşüz. Bari. Şöyle gözün gördüğü materyal tipinde yaklaşın. Şu kitapların dışında, şiirlerin dışında, dışında ölesiye sevdiğini söyleyen kaç tane eşinsiz huzurlu bir şekilde hayatlarının sonuna ulaştığını görüyorsunuz bu ortamda. Yok. Yok katiyetle yok. Bakmayın bu saftatların anlatılmasına, şiir şeklinde, hikaye şeklinde telûf edilmesine. Çünkü birbiri için yaratılan kadın ve erkek için Allah onda huzur bulasınız diye. Huzur nasıl olur? Çünkü ikinizin arasında mevded dedi ve rahmet dedi iki şeyi ilka ediyor. Mevedde, katiyetle vehbi. Bunu anladınız değil mi? Bu ne anlama geliyor? İkinizin, hani elektrikleşme derler ya, e falanı gördüm, hiç elektriklenmedim. Yani bir şey hissetmedim ona karşı gibi. İfade kullanırlar ya, sizin oluşturmaya çalıştığınız sebepler katiyetle bu anlamın dışında. Siz oluşturuyorsanız onu, bu, o anlam, o, o, bu anlamın dışında, bu kesbi değil. Ha, şu anlamda kesbi. Seçimlerinizle hareketiniz müstakim kural dairesindeyse o zaman kesbi anlamını kullanırız. Bu gayretiniz karşılığı Allah'ın ihsani tipinde kesbi olur. Sizin becererek elde ettiğiniz kazanç değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i, şer, şer, e, hadisi şerifte el-mer'etu tuntahu li-arvain kadın dört şeyi için nikahlanır. Hani kadın ve erkek inanan bir koca, inanan bir kadın eş şeklinde, kimlikte bu kimlikler mükemmelse tercihleri nedir? Mükemmel. Kadın dört şey için nikahlanır. Ha Hepsi müsbet anlamında değil. İnsanlığın eğilimi bu. Bu reçeteyi o yazmışsa senin için ya sen neden başka bir şeyi düşünürsün? Bir, limaliha malı için li cemaliha güzelliği için li nesebiha nesebi soyu sopu için Üçün, dördüncüsü Selli ve Dini için siz dindar olanı için. Şimdi eğer inanan bir insan, inanan bir kadın, inanan bir erkek olarak kimliğini üst kata ulaştırılmadıysa, bu tercihiniz de mustakim değilse, tabii ki tabiatı itibariyle insan seçmiş olduğu erkeğin, kadının yani güzel olmasını ister, bazen biraz bunu aşırı giderek canım işte huzurlu bir aile için eşlerin güzel olması birbirlerine bağlı. Yok. Bakın istatistiklere keşke bunu yapan istatistik yani istatistik müesseseleri olsaydı kadının güzelliği onun kötülüğe iten bir malzeme olarak kullanılmıştır. Yüzde doksan. Erkek de bunu kendisi için kullanılmıştır. Kullanmıştır. Neden? Ha sen dindar olmaklılığın üzerinde durursan malı hiç önemli değil. Nesebi hiç önemli değil. Güzelliği hiç önemli değil dersen. Dinini tercih edersen bu tercih isabetlidir. Ne oluyor? Senin sarf ettiğin gayret, iyi niyetin, o zaman allah Azze ve Celle'nin aranızda növette ve rahmet kıldı. Sen dini için tercih ettiğinde bakın bu gibi evliliklere. Anadolu İslam'ı doğru dürüst yaşamayan bir topluluktur değil mi? Anadolu'daki evlilikler nasıldır? Din karşıtları bunu hangi kelimeyle ifade ederler? Görüş usulü evlilik derler değil mi? Öyle mi derler? Siz de inanıverdiniz değil mi? İnanıyorsunuz ki tesirinde kalıyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki annenin babanın size nasihatı tavsiyesi hiç de böyle yani önemli bir şey gibi gelmiyor. Alacağım işi ben seçeceğim diyorsunuz. Seçmeye baktığında da ne yapıyorsun bu sefer? Tavuğun mezbelelikte yemek seçtiği gibi seçiyorsunuz. Yiyecek seçtiği gibi seçiyorsunuz arkadaş Anadolu'da bunların tenkit ettiği geleneksel görüş usulü evlilik yok biliyor musun? Ya bir köyde nasıl insanlar görüş usulüyle evlenir? Anasını, soyunu, sopunu hepsini tanıyorsun. Benim eşim aynı köylüyüz biz. Ben eşimi çocukluğundan tanıyorum. Hangi görüş usulü var? Neyini bilmeden evlendin ki? Anasını, babasını ne bilebilirsin? Anasının babasının o toplumda bıraktığı kötü şeyler bile... ...buna nasıl böyle? Ya boşuna mı demiş bu insanlar? Kenarına bak, bezin al. Anasına bak. Bu her ne kadar kadın için zikredildiyse baba için de geçerli. Bizim oralarda öyle erkekler vardır ki... ...30 yaşında eşi ölmüştür. 30 tane köyde tur kadın olmasına rağmen o adam orada karı bulamaz. Neden? önceki evliliğindeki eşine yaptığın herkes görmüştür o orada kalır. Kalır vallahi çok var. Ta aşağı köylere giderler hanım bu karı bulmak için. Şehirdeyse bu işi kolaylaştırmış bu sistem. Düşünün şimdi köyden. Herkes birbirine yapmacık kız erkek neyse tavır takınabilir mi çocuklar? O bilinir ya takınamaz. Ama şehirde ilk güzel gördüğü kız evlenene kadar erkek dayanıdır tabii. Bütün kötü taraflarını gizlerler. Hep cicim bicim gider. Evlendikten sonra kusmaya başlar. Erkekte, kadında. Evlenene kadar çok iyiydin, değiştin. Ya vallahi değişmedi. Değişmedi. Sadece içini dışarıya vuracak ortam oluştu. E sen bu ortam yok sayarsan bu aptallıktır. Ha, bu dengelerle evlenildiğinde inanan bir karı inanan bir koca Allah onların arasına müvedde ve rahmet bırakıyor. Bence siz bu müvedde dediğimiz kelimeyi böyle kullanmaya çalışın. Bu sevgi ama şu bizim bildiğimiz tipte bir sevgi değil. Karşılıksız. Siz ondan karşılık olarak din beklediniz. Tabi ki o da sizden bunu bekleyecek. Kadın içinde aynı şartlar geçerlidir. Erkeğin dindar olanını, bazen neden örnekler emir ve nehi ve müşterek sigayla verilir? Bazen kadın tarafından verilir, bazen erkek tarafından verilir. Göreceksiniz şimdi, Er-ricâlu alen nisa Erkekler, kadınlar üzerine nedir? irade ve idare sahibidirler. Kaim olma kelimesini anlıyor musunuz? Bir de mesela ilçeleri idare eden mülke amire hı hı. kaimul makam denilir. Kaymakam sözü bozularak telaffuz edilmiştir. Mesela kayınvalide valide diyoruz. Kaimul valide ana yerine konmuştur. Kayınpeder için içinde, kayın baba deriz ya kaim baba dedikleri gibi bu ifadeyle erkekler kadınlar üzerine hakimdirler derken birçok şey kadın tarafı kadına kadının lehinde kadının aksinden örnek alınır. Kadın tarafından erkeğin lehine örnek verilir. Bunun dengesini nasıl bulursunuz ileride, ileride zikredeceğiz. Möved de hep bunların meyvesidir. Karşılıksız bir sevgi karşılıksız bir bağ hele bir de rahmet eklendiğinde hastalıkta, sağlıkta derler ya gençlikte, yaşlılıkta her halinde o senin eşindir artık. Fiziki bir noksanlık senin evliliğini, ona olan sevgilini, sevgini azaltmaz. Rahmet de eklediğimi sabrı getirir ve çoğaltır. Bazen görürsün ki Eşir evliliğinin ilk yıllarında topal olur, olur ayağı kırılır, kolu kırılır, hastalanır, ölünceye kadar ona bakar, onu bırakıp gitmez. Ha imala tatası tipinden bunu yapanlar yok mu? Var. Ana dediğimiz varlığın bile e, Fransızca bir ata sözü vardır. Çocuklarını atan iten kadına, setün lapin diyorlar. tavşan derler çünkü yavrularına karşı en pis davranan muamele tavşanındır. Anaların bile çocuklarını terk ettiğini görüştünüz. Bu nedir? Buna bir imalat hatası diyelim çünkü ana denilen varlıkta bu duygunun aksini görmek mü yani mümkün değildir. O zaman rahmet de gündeme geliyor. Kadın ve erkek artık birbirine rahmetle yaklaşır. Ama bunu ilişkilerde değil. Ha sonunda da zaten zikredeceğimiz gibi bunları zikretmedeki kastımın ne olduğunu e, yine babları zikrederek devam edeyim. İnanan bir koca, inanan bir karı akabinde inanan bir ana ve baba kimliği başlar. Bütün kimlik arızalı gelip de tabiatın seyri itibari tabi buluva eren erkek karşı cinse ihtiyaç duyan kadın ve erkek evlenecekler. Bir bakmışım bir sene içerisinde ana baba olmuşlar. Çocukları olmasından dolayı ana baba değil. Onlar ana baba olma önceden hazırlanarak o kimliğe sahip olma arzusuyla gelip ana baba olmaları gerekir. İnanan bir ana, inanan bir baba. Ha Burada da kimliğin bir değişikliği var. En bari değişikliği kim alıyor biliyor musun burada? erkek şunu alıyor, evlenince aldığı kimlik, el-ricalu kavvamun ale-nisa. Ana-babaya geldiğinde, el-cennetu tahta akdamil ummahat. Cennet, anaların ayakları altında, diyor. Şimdi burada, karı-koca, ana, baba, lafziyle değişikli, aynı mı? Ya arkadaş, kadın, erkek farklıdır, hiçbir zaman eşit olamaz. Farklılık eşitsizlik değil. Eğer kadın ana kal, kalırsa, ana kaldığı müddetçe bu zikrettiğim hadisin muhatabıdır. Cennet anaların ayakları altında diyor. Her ana kadın mı? Anadan kadından başkasından ana olur mu? E neden o zaman cennet kadınların ayakları altında demiyor? karıların altında, kadınların altında farklılık kullanıyorum. Karı dediğimde erkeğin eşini kastediyorum. Kadın dediğimde bekar, evlenmemiş birisinin. Neden karıların, kadınların ayakları altında demiyor da, anaların ayakları altında diyor. Bu bir farklılık mı? Doğru. Her ana kadın ama her kadın ana olmaz. Her ana karıdır, bir eştir ama her kara ana olmaz analık illa çocuk doğurmakla değil. Eğer böyle düşünürsen hayvanlar da öyle anı oluveriyor. İnsanın analığı farklı olmalı değil mi? Ondan sonra bakıyor. Çocuk diyor ki Allah Resulüne soruyor. İnsanın en yakın dostluğu kime göstermesi gerekir? Yani anaya mı babaya mı diye işaret eden anana diyor. Sonra yine anana diyor. Sonra babana diyor. Kadına bu yetmiyor mu? Erkeğe ne yüklemiş Allah? Er-ricalu kavvamuna alemmisa derken ya arkadaşlar siz kaimul makam olmak sorumluluk olduğunu düşünmüyor musunuz? Ama erkek kadının çoluk çocuğun üzerine sorumluluğu değil Fidel Castro tipinde despot bir idari havasıyla bunu anlamaya çalışıyor. Şimdi sorumlu olan, sorumluluk yüklenen birisinin "errijalu kavamun alen hisa" derken, ya istibdat, zulümlen, idare eden, ben istediğimi yaparım havasında, bu ayeti kullanmaya çalışan insan ne yapar biliyor musun? isyan ettirir. inandığını dediği halde bu ayeti doğrudan doğruya inkar ettirmez ama dolayısıyla inkar ettirir. Biliyor musun? Kadın da sorumluluk almaya çalışıyor. Aha, eğer eşit olmayı istiyorsa erkek gibi sorumluluk alsın. Alırım. Almaz. Eğer fiziki yapılar konuşturulursa bazı değerler ismen ikisinde de vardır arada sırada herhalde buluştuğumuz için anlayamıyorsunuz bazı değerler kadında da erkekte de ismen vardır müsemma olarak katiyetle aynı değildir İsmen o değerin varlığı eşitlemez müsemma olarak varlığının farklılığı onu ayrıklar bizim devamlı örnek verdiğimiz mesela şefkat dediğimiz duygu. Erkekte de kadında da var mı? Anada da babada da var mı? Var. Anada erkeğe nispeten hangisi ağırdır? De Anadır. Şimdi ismen ikisinde de şefkat var ama müsemmah olarak aynı değil. Bir kadınla erkeğin bütün değerlerini ele alın İsmen aynı görürsünüz ama müsemmada hepsi farklıdır. Ancak kadın yapısını kaybetmiş, o duyguları öldürmüş bir kadının eşitliğini istemesi devamlı bir teveran tipinde gündeme gelir biliyor musunuz? Anladınız mı? Tabi erkeğin despotluğu zaten önceden kurulmuştur kadına feveran ettirip isyan ettiriyor. Feminist yapılı gördüğünüz, inandığını söyleyen kadınların bu denli bir belaya, musibete bulaşmalarına sebep erricalu kavamuna ale'n nisa bu gibi nasları hep kendi lehlerinden alıncı keseri gibi yontmalarındandır. Sizin zorlama, zorlamanız, baskınız <gülüyor> derken ben konuşan ben olduğum için sizin diyorum bizim yani zorlamamız, baskımız karşı tarafı isyan ettirmiştir. Allah'ın ayetlerini de isyan ettiriyor. Erkeklerin lehinde görünen ne kadar nas varsa katiyetle erkekler bunu sağlıklı, selametli Allah'ın istediği bir şekilde görev değil hak olarak iddia ediyor, üstünlük Halbuki çoğu görer ha hak meselesini izaha geldiğinizde e, ki sonu bu buradaki anlatmamdaki kasıt birbirinin üzerinde hakları aramadan erkeğin hakkı bu kadın hakkı bu. Bizim bildiğini zannettiğimiz insanlar bile bu mevzuyu devamlı kadın hakları erkek hak, kadın hakları diye gündeme getiriyor çünkü erkekler zayi etmiştir. Ama yakın bir gelecekte bunu kafanıza koyun erkekleri koruma cemiyetleri kurulmaya başlayacak. Çünkü zulüm ne tarafa ne tarafta hakim olmaya başlarsa şu an daha hala erkekler tarafında mazlum görünen kadınlar korunmaya muhtaç onlar. Ama yakın bir gelecekte erkekleri koruma cemiyetleri de korulacak. Ha, Bu ne oluyor şimdi? Dünkü derste de anlattığım gibi biz sevgide, buz etmede, korkuda, güvende bile ortada olma zorundayız. Bu dengeyi sağlamalıyız. Bence birbiri üzerinde hak aramaktan ma, yani öte kadın ve erkek görevini bilmeli yani görev taksimi bu birisine karılık vazifesi birisine erkeklik birisine kocalık birisine karılık birisine analık birisine babalık görevini taksim ettiyse ya buna bir görev taksimi desene sen ana gibi çocuğuna görevini yapmalısın baba da baba gibi görevini yapmalı kadın da kadın gibi görev yapmalı. Erkek de erkek gibi koca gibi görev yapmalı. Bunun görev taksimi olarak düşünün. Bu zikrettiğim kimliklerin alttaki yani sonuç olarak içi yazmış olduğum başlıkta görev taksimi. Bu taksimat tabiatı itibarıyla. Ha bu görev taksimi adil. Hiç zulmetmeyen. Sadece bizim faydalarımızı düşünen yaratıcımız tarafından verilmişse hele hangi itiraz mümkün? Buradaki itiraz ona baş kaldırmadır. Öyle olmuş ki kadınlar kadınlığına, kadın yaratıldıklarına isyan eder konuma gelmişler. Erkekler bunu da kullanmışlardır. O zaman görev taksimi tipinden bunu daha önce birçok sohbetlerde de zikretmişimdir. Ee, sizin de ismen tanıdığınız birisi e, Ramazan'da bir akşam bana iftara geldi. Eşiyle beraber bayan, onu kastediyorum. Hocam müsaade edersen yengeye bir soru soracağım dedi, buyur dedim. Daha... Mutlak derslerde duydunuz. Buyur dedim hanıma dedi ki yenge gördüğüm kadarıyla siz çok güzel becerikli yemek yapan birisisiniz yemekten sonra yemeği hazırladıktan sonra hocam yemek yedikten sonra Allah razı olsun hanım ellerine sağlık teşekkür ederim zahmet ettin diye bir şeyler söylüyor mu size dedi, güzel sözler hanım bana baktı dedim sana sordu sen cevap hocam niye bana bakıyorsun ki dedim hanım yine durdu ben cevap vereyim mi dedim buyur hocam dedim peki sor bakayım şimdi yengene dedim ben dışarıdan yiyecek, içecek bütün ihtiyaçları görüp getirdiğimde hiç acızlanmadan, üşenmeden işte param yok alamayacağım, edemeyeceğim demeden eve getirip koyduğumda Allah razı olsun efendi, zahmete girdin. Var mıydı paramız, imkanımız ki yaptın? Diyor mu dedim, demesi gerekir mi? E benim dememe ne gerek var arkadaş dedim. Hiç kimse birbirine böyle bir şey demesin. Herkes görevini yapsın değil mi? Benim görevim neyse ben onu yapayım, o da onu yapsın. Aslında bu kadının aptallığı bak. Kadın bu mevzuda o kadar aptal ki bir kelimeye satın alırmış. Bütün yaptığı bak. Akşama kadar geberesiye çalışsın evdeki çalışıyorlar. Zahmet oldu Allah razı olsun. Yoruldun deyiver bitti. Ya ben bu emeği bir kelimeye satar mıyım Allah aşkına? Satmam Vallahi Satar mısın? Bir kelimeye satmam. O zaman... Ya, bu efendim? Bu Bakın biz burada şu kimlik, işte bu aptallık oluyor. Ya bir kelimeye ben satar mıyım bunu? E, i̇stersem sadece Allah razı olsun de Zaten demeseniz bile birbirinizden yani böyle bir mentatilenme olayı var. Düşünün, benim evime misafir gelsin, arkadaşlar gelsin, ben onlara ders yapayım, sohbet edeyim. Eşim yemek hazırlasın değil mi? Onlara yiyecek hazırlasın. Ders yapan, zahmet eden, senelerce okuyan, yorulan, didinen benim. O okuyamamış. O belki fırsat olsa onu da yapamazdım. Ben evde ders anlatıyorum. Zahmeti çekiyorum, eziyeti. O hazırladığı bir çayla benim bu sevabıma ortak oluyorsa bu büyük nimet. Hem de eksisi olmayan bir artı bu. Nasıl ki ben bir Müslüman kardeşim için günah işleyebilir miyim? Ben onun için temiz bir ağzım devamlı artayım. Ona sevap getiririm. Eşler birbiri için artı sevaptır bu noktada. Kadın bunu kullanmasını bilmeli. Bir maden ocağının üstüne oturduysa öyle düşünün. O maden iyi kullanmalıdır. Ha, Aile mefhumu denildiğinde ne kadar bazı şeyler teori olarak görünse de yani nazari olarak şema gibi bir cetvel tipinde görürse de bu edebi üslubu geçmiyor. Hâlâ hatip konuşmasını bilen, söz etmesini beceren birisi ise böyle bir anlatır ki kendisini Allah. Aynı mutlakadan değil, kız ve erkek birbirini tanımıyorsa birbirlerini devamlı aldatır. Erkek konuşmasıyla, kadın cilvesiyle aldatır. Yani ikisi de sahtekarlık yapar. Ha Bizler bunu konuşan kimseler bunu edebi yani seviyesinde şöyle bir çekip almalıyız. Hayatımızın yaşantısı, hayatımızın bir parçası olarak bunu teori mi, pratik mi, nazari mi, ameli mi bunu yerli yerince oturtmak gerekiyor. Buna mecburuz. Artık bu noktadan itibaren aile bilincine nazari olarak sahip olursak her nazari gördüğümüz şeyin hemen akabinde onu eyleme, o kimlikleri yakalaya yakalaya yıpratmadan bir yukarıya çıkartarak götürmemiz gerekir. Şimdi yıpratmaların neler olduğunu düşünün. Mesela bir örnek vereyim. Karı kocanın birbirini yıpratması. Müslim'de İbrahim ile İsmail Aleyhisselam hakkında bir kısta zikredilir. İsmail Aleyhisselam bir gün ava gider. Geriye geldiğinde birileri mi geldi der hanımına. Evet yaşlı birisi geldi. Ne yaptı? İbrahim geliyor. Oturuyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Soru, sual, has ve halden sonra. Geçiminiz nasıl? Diyor. Zor diyor. Zor geçiniyoruz. Sıkıntı içindeyiz diyor. Kalkıp gidecek. Eşine selam söyle diyor. Eşini değiştirsin diyor. İbrahim Türkçe o babamdı diyor gelen. Seni boşamamı istiyor diyor. Tekrar bir zaman ava gidiyor. Eve geldiğinde yine birilerinin geldiğini anlıyor. Kim geldi? Yaşlı birisi diyor. Öncekini boşuyor. İşte selamdan, hasbihalden sonra nasıl geçiniyorsunuz dedi diyor. Ben dedim ki Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. İyiyiz Rabbimin izah ettiği kadar. Kocana selam söylüyor söyle eşiğine sahip olsun diyor. O gelen babam diyor sana sahip çıkmamı istiyor diyor. Bakın şimdi kadının erkeği en çok yıprattığı yer rızktaki onun kadının müşkilatıdır. Ve hırsıdır. Erkeği hırsız bile yapar. Zatlikar yapar. Soyguncu yapar. Ve erkeği dürüst birisi de yapar. Evli yani imanlı bir inanan bir kadın, karı inanan bir erkek eş de eşlerin birbirine faydasını düşündüğünde dünya saadetinden zikrettiği şeylerden birisi saliha bir kadın. Eğer kadın kadınsa Hatice validemizi düşünür radıyallahu anha Nebi Resul namzeti Muhammed aleyhissalatü vesselam Nebi. Yani Resul namzedi birisi. Hira'ya gidiyor. İlk vahye muhatap olduktan sonra geri gelip evine korkarak acele acele beni ört diyor. Hatice Validemiz ne olduğunu soruyor. Böyle böyle oldu diyor. Korkman gerekmiyor. Endişeye lüzum yok. Sen fakirleri koruyan yetimleri himaye eden birisisin. Sana zarar gelmez diyor. Ne demek istiyor? Sen fakirleri koruyan birisisin. Yetimleri himaye eden birisisin. Sana zarar gelmez. O an kadın olarak sakinleştiriyor. Onda huzur buluyor bakın. Huzur düşündüğünüz mantıkta değil illa. Ne yapıyor? Yapabileceğini yapan o anlık onu yapıyor. Daha da yapması gerektiği şeyi anlayan bir kadın olarak tuttuğu gibi peygamberi Varaka'nın amdestin o levrakatımını Nef'elin yanına götürüyor. Gerisini o yapar. Hemen varakayla konuşunca sana kimdi, gelen nasıldı deyince böyle böyle diye anlatıl o namus diyor. Kim? Allah'ın nebi olarak seçtiklerine, risalet verdiklerini yolladığı elçisidir diyor. Her peygambere onu nebiye onu yollamıştır. Gen, seni diyor kavmin çıkaracağında kovacağında buradan genç olup sana yardım etmeyi çok isterdim diyor. Kavmin beni at çıkaracak mı diyor. Her nebinin başına gelen budur diyor. Düşünün bir kadının yapısını erkeği yıpratma erkeğin onda huzur bulması tabi kadının da huzur bulmasıdır. Bazı şeyler erkekle kadının yıpratılmasında kadın katiyetle hizmet etmekten yorulmaz. Bunu bilir misiniz? Bunu anladınız mı dediğini? Kadın hizmet etmekten kaçiyetle yorulmaz. Ama bazen yorulduğunu söyler mi kadınlar? Söyler. O hissettiği yorgunlukla yorulmaması arasındaki dengeyi tutabiliyor musunuz? Nedir? Bakın şimdi. Kadın hizmet etmekten yorulmaz. Ama bazen yorulduğunu söyler. Doğru. Neden yorul? Bazen böyle tezatları ele aldığınızda bir sebzıt kutuklar olarak görüyoruz ya bağdaştıramıyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Çocuğu için kötü düşünen ana baba mümkün mü? Ama en büyük kötülüğü de çocuğa ananın babanın yaptığını biliyor musunuz? Hiçbir ana ve baba çocuğu için kötülüğü istemez katiyetle. Ama çocuğa da en büyük kötülüğü ana baba yapar. Kadın katiyetle hizmetten. Haa. Hizmetten cenedir. Öncelikli çocuğunun hizmetinden ve eşinin hizmetinden de zevk alır kadın bak. Ama yorulur. Neden yorulur? Onun tabiatına zıt düşen olayların onu yıpratması. Bu da erkek tarafından giderdir. Ha, erkeğin nankörlüğü ömürde bir kere de olsa bitirir. Kadının nankörlüğü aslında her saat erkek bukmaz. Anladınız mı? Bak şimdi erkeğin nankörlüğü ömründe bir kere de olsa yukarı döker bitirir kadını. Ama kadının nankörlüğü her gün elli kere de olsa erkeği bıktırmaz. Çünkü kadının nankör yapıda olduğunu Allah Resulü söylüyor. Bunu isteyen inkar ne derse desin. Yani günlerce iyilik görseniz diyor. Bir an bir ufak bir pürüz olsa ben senden zaten ne gördüm ki der. <gülüyor> şimdi ama bu yıpratıcı bir nankörlük değil bak. Kendini yıpratıyor. Sizin ekseriniz cehennem ehli diyor. Kadınlar cehennem ehlinin çoğunluğundadır. Neden deyince inne kunne tekfurne bil aşer. Sizin nimeti çok bu nankörlük edersiniz. Kadın şimdi ne yapıyor? Kadının dengesini erkeklen kuruyor. Neden kadının boşama hakkı yoktur? inan kadının boşama hakkı olsa bir günde on kere boşardı. Çünkü bunu gördüğün yanında. Bu erkeğe verilmiş. Hoş. Bunu kadın gibi kullanan erkek yok mu? Bak. Ha kadın gibi kullanan değil Senede bir kere boşar, kızdığında boşar. Düşün. Ha, meselelere baktığınızda illa materyal tipi, teori bakmayacaksınız. Bu mevedde dediğiniz, rahmet dediğiniz şey çoğunlukla duygular üzerine ama bu duygular fıtraten sahip olduğumuz değerler üzerine bina edilmiştir. Şimdi fazla izaha, teferruata gitmeden ana yapı olarak şu kimlikleri bilmeniz gerekiyor. Fıtri kimlik, inanan bir insan kimliği, inanan bir kadın kimliği, inanan bir erkek kimliği, inanan eş bir koca, inanan eş bir kadın, inanan eş bir ana ve baba. Bence herkes bıraksın kadın üzerindeki haklarını, kadın erkek üzerindeki hakları, şu kimlikleri, bu kimlikler bazen nitelikler sıfatlar görevdir biliyor musun? Kadına şefkatin erkekten farklı verilmesi, çocuğa bakma görevinin ona bırakılmasına erkeğe değil. Ya erkek bakamaz, gece bir kere bile kalkamaz vallahi. Ama kadın sabaha kadar uykusuz kalıp bak yormaz onu. Kadının o çocuğunu dövmesi bile nedir? Ya çocuğunu dövse bile kadın tekrar çocuk ona sarılır anne, anne diye, ana diye. Bu dengeyi Allah kurmuş. Buna hiç kimse bozamaz. Herkes kendi görevine baksın. Verilen görevi yakalasın. Ha, yani ona göre bazen işte bu nitelik sıfat dediğim şeyler, isim ve sıfatlar ona verilen görevlerin adıdır herkes bunu yakalasın, bunu bilsin bunu öğrenmeye çalışsın bunu tekrar kayıttan şöyle bir cetvel halinde yazın fıtri kimlik neler öğrenebilirsin İnanan bir insan kimliği neler İnanan bir kadın, inanan bir erkek ya farklıdır ya Allah kadının sesini bile erkekten farklı kırmış erkeğe katiyetle ses düzenlemesinde bulunması için bir şey koymamış ne diyorsunuz o filtreye? Koymamış ama kadına koymuş. Katiyetle kadın karşı etini götürecek işveli ve şu konuşamaz. Kalbinde fitne olanı tamaa götürür. Erkeğe böyle bir ayak çekilmemiş. Böyle bir fitre de konumlanmış. Erkekle kadın farklıdır. Ama bu farklılık katiyetle eşitsizlik değildir herkesin tabiatına uygun niteliği ve sıfatıdır ve buna günahın herkese görevini iyi misin? Evet. Ee, şu düşünülmesin onu da bazen derslerde anlatırım İstanbul'daki bir sohbetten ee, kızlar bir şey sormuştu ben anlatmaya başladım anlatırken öyle bir havaya girmişiz ki havaya girmişiz derken ben sesli bağırarak konuşan bir yapıya sahip çünkü benim işlediğim mövzular bağırarak heyecanlı, heyecanlı anlatılacak şeyler değil. Öyle bir girmişim ki bir baktım çocuklar ağzını açmış hepsi bana bakıyor. Hemen anladım. Kafalarından geçiyormuş ki ya hoca e hocanın hanımı ne de şanslı bir kadın. Yani böyle bir, bir bey var tipinde. Dedim çocuklar durun bunu ben Şamlısın yapan değil. Ben de bu toplumdan birisiyim. Hiç kimsenin böyle hava artması gerekmiyor. Biz bunu şu an konuşma safhasına sokma çalışıyoruz. Ondan sonra bunu da benimseyip yaşama. Belki evde benim kadar zor birisi yoktur. Onun için edebi şeyinden rafından alıp aşağı indiren, bunun edebiyatını yapma bitmelerdi. Çünkü bu denli çok şikayetler geliyor geliyor. Evlenmesinin üzerinden bir sene, iki sene geçmiş. Hocam sorunumuz var. Nedir kızım? Ben evlenirken diyor, çok huzurlu, İslami bir yuva kurmayı düşündüm. Ama bunu yapamıyorum kızım. Sen bunu gökten zembille inmesini bekliyordun? Bunu karı koca siz oluşturacaksınız. Kimisi zembille bekliyor, kimisi de sanki sihirli bir değnekle birisi dokunu verecek huzurlu bir aile olacak. Bunu karı koca oluşturun. Birilerinden beklemek değil. Tabii ki bu sıfatları nedenle koruyup yukarılara çekmişsek o denli bir yuva oluşur. Allah'ın aralarında növette kıldı, Allah'ın rahmet kıldı. kendilerine nimet olarak ihsan ettikleri çocuk gözlerinin nuru olduysa başlarının belası değil. Onun için Allah çocuklarımızı da gözlerimizin nuru eylesin. Başımızın belası değil. Huzurla ile bu.